içindeki hadisleri anlamaya devam ediyoruz. En son kalmış olduğumuz bab. Bab-ül gazabi izen tuhiket hurmâtu <gülüyor> şer'i vel intisâru lidinillâhi Allah'ın haramları çiğnendiğinde allah Teala'nın haramları işlendiğinde öfkelenmenin, gazap etmenin bahsi ve Allah'ın dinine yardım etmenin bahsi. Yani gadab, öfke nerede olacak demin de söylediğimiz gibi. Allah'ın dini ne bulduğu zaman, çiğnendiği zaman. Adam gelmiş senin evine, tamam mı? Veyahut da iş yerine. Sen orada hakim sensin. Orada, Aleykümselam, Aleykümselam, Aleykümselam, Aleykümselam. Yönetici sensin. Adam gelmiş. Müzik dinliyor, sesini açmış. Gelmiş. İyiyiz. Ee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 kim Allah'ın haram kıldığı şeyleri büyük görürse haram. Ya olur mu? Tepki bakıyorsun böyle gayri ihtiyari ne yapmış oluyor böyle? Kendini kaybetmiş oluyor. Titriyor. allah Teala diyor ki işte bu onun için hayırlı olandır. Allah katında da hayırlı olan budur. Ya başka bir ayette Allah-u Teala buyuruyor ki İntansurullaha yansurkum. Allah'a Allah'ın neyine yardım ederseniz dinine yardım edersiniz Allah da size ne haber? Yardım eder. Evet ilk hadis Ebu Mes'ud, Ukba ibn Amr, El-Bedri, radıyallahu anh, kal, جاء رجلün ile el-Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam geliyor. Fekal, اِنِّي لَا اَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا Diyor ki, bu adam, sabah namazına geç gidiyorum, çünkü falanca sürekli namazı ne yapıyor imam? Uzatıyor. Fema raaytun sallallahu aleyhi ve sellem ghadiba fi kad bunu duyunca, o imamın namazı çokça uzattığını duyunca ve gelip de birisinin buna şikayet ettiğini duyunca Vesselam öfkeleniyor, kızıyor. Hem de çok kızıyor Vesselam. Diyor ki Ebu Mesud Ukbe İbn Amr el-Bedri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i diyor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 İnsanlar imam olduysa ne yapsın? Felyûciz. Arkasındakileri düşünerek namaz kıldırsın. Yani kimleri var? İbni Hüseyin'in Rahim'in diyor ki, kimleri var diyor, mufret. Kimleri var, muferret. Kimleri var, namaza bir duruyor, arkasındakileri unutuyor. Tabii Türkiye'de böyle bir imam görmedim şu ana kadar da. <gülüyor> İki, yani...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 Bu konu gelmişti, böyle imamlıkla alakalı. İşte şeyle alakalı, namazda yani kıraatın kendi başına kılıyorsan, nafile namaz kılıyorsan biraz uzun okumanla alakalı. Şöyle en azından bir Müslümanın iki sayfa, üç sayfa, beş sayfa Kur'an ezbere bilip de namazında, gece namazında kalkıp nafile namazlarında böyle bir şeyler okuması. Hocam dedi, öyle olur mu dedi ya? Biz dedi, niye namaz surelere namaz suresi diyoruz? Bak hepsi kısa dedi. Namazda değil <gülüyor> okunması için değil mi dedi. Bu adama hiçbir şey anlatamazsın yani. Değil mi? Yani namaz sureleri zannediyor. Kur'an-ı Kerim'in o sureleri tamamen artık ne? Namazda okunacak sureleri. Onun dışında yani orası bizi ne yapmaz? İlgilendirmez. Bizi ilgilendiren taraf burası gibi. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَب۪يرًا وَالصَّغ۪يرًا وَذَا الْحَاجَ Zira imamın arkasında imamla durduğunuz zaman kim var? Yaşlı var.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 Hayır. Karakter bozukluğumu Haşa. Hayır. Aleyhisselatü Vesselam söz konusu Allah'ın dini olunca orada şey yok. Hareket yok orada. Taviz yok. Orada Allah'ın ve ben yu'azdim hurumatillah olayına gidiyoruz. Ama tabak gelmiş. Öbür hanımı tabağı göndermiş. Bu da almış Ayşe Radiyallahu duvara vurmuş. Ne diyor Ayşe Radiyallahu Peygamber Aleyhisselatü vesselam aldı. Tabağı topladı. İçindeki yemeği de topladı.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 Allah'ın istediği, murad ettiği şekilde, İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği şekilde yapmak elbette daha hayırlı olan, daha güzel olan, istenilen bir şey. Ama fitne olmasın diye Aleyhisselam Vesselam ne yapıyor? Bunu terk ediyor. Aynı şekilde yolculuğa çıkıyor Aleyhisselam. Oruç tutmayı ne yapıyor? Terk ediyor. Meşakkat olmaması için ashabı. Bu yani kaideleri, bu kuralları Aleyhisselam'ın sünnetinden ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. İkinci hadis... Aişe radıyallahu anha diyor ki Kadime Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferin. Alesa bir seferden, bir yolculuktan geldi. Vakad setertu sahwatan li liqramin fihi tamazil. Diyor ki Aişe radıyallahu anha evin diyor sofasını, evin sofası ne oluyor arkadaşlar? Sofa sofa. Hol. Evin diyor holünü, yani tam böyle girişini bir örtüyle süslemiş. Kadın her zaman kadın. Tamam. Bir kiramın فيه tmasıl, bir perdeyle. Üstünde neler var? Heykeller var. Yani şimdi Aleyhissalatu vesselam'ın evinde düşünün kadın almış, süs örtmüş. Suretler var. Felem maraahu <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. vesselam bir giriyor içeri, Bir bakıyor? Evinde böyle bir şey var. Diyor ki, "Hetekehu." Alıyor, yırtıyor Aleyhissalatu vesselam. وتلون وجهه وليست والسلام وجهه atıyor kızarıyor yüzü ve qale ya aisha, diyor ki ey aisha ashadu nasi azaban indallah yom alqiyama alladhina yudahuna bihalqi llah kıyamet günü insanların diyor azaba en şiddetli olan azaba maruz kalacak olanlar kimlerdir Allah'ın yarattığı halkına, mahlukatına benzer şeyleri yapmaya çalışanlardır. Yırtıyor atıyor aleyhissalatü vesselam. Adam almış mesela, alışveriş merkezinde. Şimdi ne yapıyor? Kalemle resim yapıyor. Veya da şeyden yontarak heykeller yapıyor. E maalesef bugün birçok insanın evinde ne var? Bu heykeller var. Bırakın resimleri geçtik. Allah affeylesin.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 Yani Allah Teala'nın dini gerçekten hikmetlerle dolu biliyorsunuz elin diyeti yaklaşık olarak kaç deve zannedersen 100 deveye yakın herhalde ya yani hatta 10 deveye yakın. Ya, pahalı bir şey. Birisinin elini sakatlarsanız eğer yanlışlıkla veya bilerek kasten kitlediniz sakatlığınız ne ödeyeceksiniz bu ele? Diyet öde ödeyeceksiniz. İyi de bir değeri var.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 Tabii geliyor Usame bin Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşuyor. Aleyhisselatü vesselam Usame diyor ki ateş fau fi haddin min hududillah. Yani Allah'ın haddi olan, cezası olan, artık ceza yazılmış bir konuda gelip de aracım olmak istiyorsun. Yani Aleyhissalatu vesselam tepki veriyor ona. Yani böyle bir şeye nasıl cesaret edebiliriz? Allah'ın dininde adam kayırmayı mı benden istiyorsun. Sonra قام fa fakhtataba sonra قال "أليست رسلهم kalkıyor. Hutbe irade ediyor. İnsanlara vaaz, nasihatte bulunuyor. Diyor ki: "İnname ahleke men qablakum enhum kanu ila sarqa fihim el-şerif terakuhu ve izâ sarqa fihim el-zâif u akamu alayhi el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 Keserim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada da görüyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam bu hadise ve bir önceki hadise bab başlığıyla alakalı olarak bölüm başlığıyla alakalı olarak Aleyhisselatü Vesselam ne için öfkeleniyor, ne için tepki sergiliyor Allah'ın dini yahut da haram kıldığı bir şey işlenme çalışıldığında Aleyhisselatü Vesselam orada nasıl görüyorsun dimdik Hiç esneme yok yok diyor ya.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 Fşkme zâlîk عليه. çok ağır geliyor. Hatta rüya fi vjehi. Aleyhisselatü Vesselamın hoşnutsuzluğu, tepkisi yüzüne dahi yansıyor. Fakama <gülüyor> fakkahu biye diyor. Aleyhisselatü Vesselam balgamı ne yapıyor? Eliyle oradan kurumuş olan balgamı kazıyor.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 sizlerden birisi namaza durduğu zaman, namaza kalktığı zaman Rabbine nida eder, Rabbine münacat eder, Rabbiyle بَيْنَ Rabbi ile konuşur. Ve inna Rabbahu beynehu ve beyne qibla Rabbi diyor onunla kıblesi arasındadır. Fe la yabzuqanna ahadukum qibala al-qibla. Sizlerden birisi sakın kıble tarafına ne yapmasın, tükürmesin. Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Tükürecekse nereye tükürsün? Namazda balgam geldi. Yani bu olabilir.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 Fırma akala taraf arıda iyi Aleyhisselam alıyor elbisesinin kenarını sahabelere de gösteriyor nasıl yapacaklarını. Elbisesinin kenarına tükürüyor. Şimdi bu hareketi yani bir bizim toplumumuz özellikle ne yapmaz kabullenmez. Çünkü niye onlara göre Peygamber A.S.S. hijyen konusunda zirvede bir adam değil mi? Yani kalkıp hal hele, hele bırakın onu cebinden.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 balgamı çıkarabilirsin. Bu necis değil. Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde gösteriyor. ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْدٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ حَكَذَا Sonra Aleyhisselatü Vesselam böyle elbisesini katlıyor veyahut da diyor bu şekilde ne yapar? Balgamını elbisesiyle siler. Tabii bu hadis muttafakun aleyhi hadislerden hatırlarsanız geçen haftada değinmiştik. Bir önceki hafta. Yani bir bedevi adam geliyor camiye işiyor Aleyhisselatü Vesselam.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 Bu adama daha büyük tepki verirsen ne olur bu adam? Kaçar gider. Allah'ın dilinde düşman olur bile. de. Kendine bir, bir tane daha düşman kazanmış olur. Hatta hadisin sonunda adam ne diyor? Allahumme erhamni ve Muhammeden ve la Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet et. Merhamet et bizimle birlikte kimse. Merhamet etme. Acım artık yani. Bu şeyler sahabe ona kalkanını dövmek isteyenleri affetme diyor bunları. Ama bu camideki bu tükürüğü yapan adam kim?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 Bunlar hayatımızda bizler için birer <gülüyor> örnek olsun. İnsanlarla olan, karşımızda muhataplarımız olan, e, kimselere karşı takılacağımız tavırda birer ölçü olsun. Bunu yetinelim bu hafta. Önümüzdeki hafta inşallah. bâb emri vulâtil umûri bir rıfkî bir rıayâhûm ve nasîhatihim ve şefakati aleyhim.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 Allah nasip ederse bu konulara değineceğiz. Subhanallahü ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.